Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. Ben Ayşegül Tözeren. Ee, önce sağlık başlıyor. Ee, Selim hocamız bu programda maalesef aramızda olamayacak bir yurt dışı ziyaretinden dolayı, oradaki toplantısından dolayı. Ee, ama to programımızda da programımızın çok özlediği bir isim var. Ee, Profesör Doktor Taner Gören. Sener hocamız, artık hocaların hocası, kardiyoloji anabilim dalındaki bizim çok sevdiğimiz efsanevi hocalarımızdan biri. Daha önce de programımıza konuk ettik. Soracağımız çok konu var. Hem kitabının kitabını konuşacağız. Hem de e, sıcakları ve sıcaklarda kardiyovasküler hastalıkları, e, kalp damar hastalıklarının e, ile ilgili nasıl önlemler almamız gerektiğini, bu sıcaklarla nasıl mücadele etmemiz gerektiğini konuşacağız. Çünkü hocamız aslında hem tabii çok kişi bilmez ama iç hastalıkları uzmanıdır, ardından kardiyoloji uzmanlığı yaptı. E, bunların hepsini talar hocamıza konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de Açık Radyo'yu özlemişim. Evet birkaç kere de beraber olmuştuk. Şimdi tekrar sizlerle beraber olmaktan, Açık Radyo dinleyicileriyle birlikte olmaktan ben de mutluyum. Tüm dinleyicilere saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum öncelikle. E, Taner Hocam, Sağlığın Ölümü e, kitabınız aslında yeni değil, bayağı da oldu çıkalı. Yani bayağı oldu deyince birkaç ay oldu. Evet. Çok da iyi tepki aldı bence. E, gündemleşen bir kitap oldu Sağlığın Ölümü. E, daha önce bizi dinlemeyen dinleyicilerimiz için biraz kitaptan bahsedip e, kitabın yolculuğu nasıl gidiyor? E, dinleyicilerimize anlatabilir misiniz? Tabii ki memnuniyetle. Ee, ben e, 1975 mezunuyum. Evet hakikaten senin dediğin gibi şu anda... E, benim öğrencilerim profesör olmuş durumda. Birçok öğrencim var. onlarla da gurur duyuyorum tabii ki. Ya 75'ten bu zamana yani 48 yıl dile kolay çok uzun bir zaman. Öğrencilik süreci de işin içine daha da uzuyor iş. Yani Türkiye'de tıbbın nereden nereye geldiğini hem yaşayarak hem uygulayarak hem öğrenerek hem öğreterek e, birebir yaşamış olan bir kişiyim. Ve tabii ki bu şimdiki bulunduğumuz zamanda e, hakikaten çok e, kaygılıyım, tepkiliyim, e, üzüntülüyüm. Tıbbın e, gidişatı e, beni çok kaygılandırıyor, endişelendiriyor. E, i̇şte bu Saygılar, endişeler, bu tepki ee, en nihayet e, ne yapabilirim sorusunu zaten sürekli soruyordum. Bir kitap olarak e, ortaya çıktı. Aslında hekimler e, tabii ki tıp kitabı e, yazarlar. E, hastalıklarla ilgili, kendi alanlarıyla ilgili kitaplar yazarlar. Benim de e, böyle yazdığım kitaplar var. E, özellikle kitap bölümleri yazmışımdır. Fakat bu yazdığım Kitap tıpla ilgili e, ama e, tabii ki e, bir e, amacı, kaygısı e, olan bir kitap. E, özellikle bu hekimliğin, tıbbın e, bugünümüzde geldiği noktadaki durumu hakkında bir farkındalık yaratmak e, amacını gidiyor. Ben bunca yıl bu mesleğe emek vermiş bir hekim olarak bir tarihe not düşme ihtiyacı duydum. Çünkü eğer şu andaki gidişat devam ederse hakikaten ben kitabın adını belirlerken yayın evi sahibi aslında bu, bu ismi düşünmüş benim verdiğim metni okuduğunda benim aklıma böyle bir isim geldi dedi. Ben başka bir isim düşünüyordum. Nedir dedim? Sağlığın ölümü deyince bir düşündüm bir an ve tam da benim aslında vermek istediğim mesajı tek bir sözle, bir, iki kelimeyle veren bir isim olduğu diye düşündüm ve hemen kabul ettim ve bu isim uygundur dedim. Aslında yani sevgili dinleyicilerimiz kendileri de e, sağlıkla ilgili sorunları olduğunda hastanelere işte sağlık aile sağlık merkezlerine gittiklerinde e, işte özel sağlık kuruluşlarına gittiklerinde ya bir şeylerin iyi gitmediğini zannedersem e, görüyorlardır yani bunu ben çünkü e, bana gelen hastalardan e, hiç böyle iyi şeyler duymuyorum herkes böyle bir tepkili. Ya basitçe söylemek gerekirse hani sağlığın durumu nedir? Ne, neden bu böyle bir duruma geldi? Ya aslında basitçe bunun nedeni para. Yani şu anda dünyanın durumuna baktığımız zaman yani bir yaşlı gezegen değil mi? Yani beş var olan bir gezegenin insanlar tarafından orasından burasından çekiştirilerek sürekli hırpalandığını görüyoruz yani gezegene zarar veren bir insan soyu var yani bütün canlıların üzerinde bütün gezegene hakim olmaya çalışan ama bir yandan da gezegeni öldürmeye çalışan bana göre bir yol izliyor insanlık. İşte bunun sağlık alanının yansıması da e, e, ki bu bahsettiğim gezegendeki bu olumsuz gelişmelerin altında da gene para yatıyor. Yani işte en önemli şeyden bir tanesi küresel ısınma. E, bu küresel ısınmanın neden hepimiz biliyoruz. E, i̇şte sağlık da e, en çok kar getiren, en çok para kazandıran alanların artık şimdi başında geliyor ve... E, işte sermaye sahipleri, yüresel sermaye ya da sağlık alanına sürekli yatırım e, yapıyorlar ve e, buradan en çok karı nasıl elde edebiliriz diye e, sürekli düşünüyorlar ve e, işte Türkiye'de de bu düşüncelerini uygulama e, suretiyle 2002'den bu yana yani 20-23 yıldır e, Türkiye'de bu sağlık sistemi, sağlıkta dönüşüm programı diyoruz buna. Ee, başarıya da ulaştılar yani şu anda Türkiye'de e, işte günde 3 milyon insan muayene ediliyor e, bu insanlara e, 5 dakika en fazla vakit ayrılıyor ortalama ve bu muayene sırasında işte çok sayıda gereksiz tetkik ilaç yazılıyor ve işte birçok ameliyat da gereksiz olarak ameliyatlar yapılıyor işte gereksiz stentler takılıyor gereksiz bas ameliyatları yapılıyor gereksiz bas ameliyatları yapılıyor yani ve bütün her şey sağlık alanında para kazanmaya yönelik bir hale getirilmiş ama ki ben 19 işte 75'te tıp fakültesini bitirdiğimde 6 yıl geçmiş ve kafamda tek bir kaygı vardı. Ben bu hekimliği nasıl yapacağım, para kazanacağım, nasıl para kazanacağım değil benim kaygım. Hiç aklımda bile yoktu o. Çünkü biz o zamanki eğitim sisteminde hocalarımızdan böyle bir para kazanmaya endeksli bir eğitim görmedik. Bizim tek derdimiz Latince daha ilk bin ilk yıllarında Latince bir e, ata sözü e, Hipokratta bir ata sözü kafamıza işlenmişti e, e, kafamıza işlenmişti neydi bu primum non nocere e, bu e, önce zarar verme ya yani benim en büyük korkum buydu hatta ben Şimdi kitabım ikinci baskı yaptı. Birinci baskıda o cümleyi o anda aklıma gelmemişti. Şimdi o, o bir cümle ilave ettim bununla ilgili bir bölümü anlatırken ee, bir ünlü hekimin e, sözü bu. Bir zaman önce okumuştum da aklıma e, yerleşti. Ünlü hekim şöyle demiş: Tıp fakültesine mezun olduğum gün insanlık için en tehlikeli şey bendim. Şimdi bu sözün ne anlatmak istediği gayet açık. Yani işte bir sürü bilgi var kafasında ama bu bilgileri nasıl uygulayacağını tam olarak bilmiyor. Yanlış ilaç yazabilir, yanlış bir müdahale yapabilir. Her an insana zarar verebilecek bir potansiyele sahip. Tabii ki bu bilinçte olunca ne oluyor? Sonunda ileriki zamanlarda bu ünlü bir hekim olmuş. Nasıl olmuş? İşte bu Önce zarar verme kuralı üzerinden giderek iyi bir hekim olmuş belli ki yani o anlaşılıyor. Ama şimdi ne yazık ki genç meslektaşlarıma bakıyorum. Yani böyle bir kaygı görmüyorum. Yani işte para kazama derdine düşmüş durumdalar. Çünkü haklılar da tabii ki. Çünkü emeklerinin karşılığını alamıyorlar. Ee, ve e, bunu alamadıkları gibi inanılmaz ağır bir iş yükü içinde çalıştırıyorlar. Özellikle eğitim e, görmeyi, uzmanlık eğitimi gören asistan dediğimiz e, hekim kitlesi e, işte bu aşırı derecede para kazanmaya yönelik hale getirilmiş eğitim araştırma hastaneleri, büyük şehir hastaneleri şeklinde olan eğitim araştırma hastanelerinde oradan oraya, oradan oraya e, deli gibi koşturmak zorunda bırakılıyorlar ve e, büyük bir hasta e, akını ile karşı karşıya bırakılıyorlar hastalarla konuşmaya vakitleri yok e, yani biz e, işte e, üniversiteyken ben e, öğrencilere hekimlik nasıl yapılır bunu anlatmak için ikinci sınıf öğrencilerine bir program dediğimiz bir program uygulanıyordu Ben de katılıyordum ona onları değerlendirme Toplantıları yapıyorduk öğrencilerle. Öğrenci ikinci sınıfta ama has, doktor rolü oynuyor. Bir hasta eğitilmiş, hasta rolü oynayan bir insan. O içeri giriyor, hastayı ayakta e, karşılayacaksın diyoruz. E, elini sıkacaksın diyoruz, yer göstereceksin diyoruz. Hastayla göz teması kuracaksın ve hastayı dikkatli bir şekilde, etkili bir şekilde dinleyeceksin. Anamnez dediğimiz bir konuşma yapacaksın bu konuşmanın belli bir sırası var. Önce şikayetlerini soracaksın. Ondan sonra bu şikayetlerinin tek tek hikayesini nasıl gelişmiş, ne zaman başlamış, ne olmuş falan. bunları soracaksın. Ondan sonra bu bunun bu belli bir sırası var. Bitince bu ondan sonra hasta edeceksin ki eğer izin verirseniz şimdi sizi bir muayene etmek istiyorum diye, diye diyeceksiniz ve bunun adı da fizik muayene olacak. Yani hasta ile konuşmanın tıptaki adı anamnez almak. Ve hastaya dokunarak, nabzını tutarak başlıyoruz genellikle. Ve tepeden onu muayene etmeyi adı fizik muayene. Bunlar bizim olmazsa olmaz iki ritüelimiz. Ama şu anda Türkiye'de bu iki ritüel neredeyse yok olma durumunda. Yani e, şimdi bunlar yoksa bana göre bunca yılın tecrübesiyle konuşuyorum. Hekimlik yok demektir yani. Bir yere hekimlik adına, hekimlik yapılıyormuş gibi bir şeyler yapılıyor. Hasta var, hekim var, muayene odası var. Ama yani hekimlik yok. Şimdi işte bütün bunları ben gördükçe göre göre yani bu gidişata hani müdahale etme adına tabii yıllardır Türk Tayyipleri Birliği bu konuda gerçekten çok kaygı duyan bir kuruluş. Belki Türkiye'de sağlığın bana göre hani devlet sağlığın sahibi değil bana göre devlet sağlığı para kazanılan bir alan haline getirilmesi konusunda küresel sermaye e, tamamen e, zemin hazırlayan bir e, anlayış içerisinde. Ama Türk Tayyipleri Birliği'nde gerçekten bu gidişattan kaygı duyan çok arkadaş var. Bir sürü mücadele veriliyor ve verilmeye de devam edilecek tabii ki. İşte ben de bu çerçevede yıllardır ben de o camiada e, çeşitli yerlerde görev alıyorum. İstanbul Tayyipalısı Başkanlığı da yaptım iki dönem. Bu süreçte iyi hekimliğin sorunlarını sürekli tartışıyoruz ve şu anki gidişatın durdurulması için ne yapılması gerektiği konusunda sürekli kafa yoruyoruz. Ama ne yazık ki yaptığımız bir sürü yürüyüş, beyaz yürüyüşler, mitingler falan öne rağmen sermayenin gücü tabii ki çok fazla ve şu anda sağlıkta dönüşüm programı tamamlanmış durumda. Şehir hastaneleri açılmış durumda. Ee, ve muayene süresi beş dakika, hasta ile konuşmak yok. Direkt tetkik isteyerek hastayı hemen e, tetkike göndermek var. Şimdi böyle bir hekimlik olmaz. İşte bu kaygılarla ben bu kitabı yazdım. E, Ocak ayında çıkmıştı kitap. E, ve e, yani bu zamana kadar e, tükendi mevcudu. E, ve şimdi genişletilmiş ikinci baskı diye e, kapağında öyle yazıldı. E, orada bir anamnez avcısı diye ikinci bölüm var. Orada 32 hikaye vardı. E, anamnez avcısı bu ikinci baskıda bir e, hi, bir anamnez daha avladı ve 33. bir hikaye de e, yaşamak başlığıyla 33. bir hikaye de ilave edildi bu şeye. E, ve e, bu şekilde e, bu mevcut duruma e, müdahale etmek açısından, tarihe not düşmek açısından, tıbba karşı refah borcumu bir yerde ödemek açısından e, böyle bir kitabı e, yazmış oldum ve sağlığın ölümü adıyla e, şu anda piyasada ve e, tabii gelirini de, e, kitaptan gelen gelirinin tamamını da İstanbul Tayyip Odası'nın tıp öğrencileri bursu hesabı var. Oraya aktarıyorum. Öyle de bir katkı sunmuş oluyorum tıp eğitimine diyerek burada durayım. Öner Hocam çok teşekkürler. Ee... Okumayan dinleyicilerimiz de kitabınıza e, bulmaya çalışacaklardır. Tabi onlar ikinci baskısını bulmaya çalışacaklar. Çok teşekkür ederiz. Çok kısa bir müzik arası vereceğiz şimdi. E, Tanrı bilir biz üç e, şarkı çalıyoruz. E, bu kez bizim e, müziklerimizi e, benim de branştaşım olan Gönül Malat seçti. Ee, Gönülün seçtiği şarkıları dinleyeceğiz. İlk şarkımızı Viktor Hare olarak seçmiş. Önce Sağlık devam ediyor. Ee, Gönül Malatın, Doktor Gönül Malatın seçtiği şarkıları dinliyoruz ee, ve e, tekrar sözü Profesör Doktor Taner Görene vermek istiyorum. Ee, biz program başlarken de konuştuk dışarıda ne kadar hava sıcak diye. E, Taner Hocam bu sıcaklarda ne yapacağız biz? E, 65 yaş üstü ne yapsın? E, dışarıda çalışmak zorunda olanlar ne yapsın? İçeride çalışmak e, çalışanlar nasıl çalışsın? Sıcaklarla ne yapacağız? Evet, e, bu her sene böyle sıcak e, zamanlarda e, sürekli gündeme gelen bir konu. E, televizyonlarda da birçok doktor arkadaş. Ya bu sorular yönetilerek halkı bilgilendirici e, şeyler konuşmalar hep çok rastlarız bu sıcak günlerde. E, evet yani e, yani doğada e, birçok olayla bir arada yaşıyoruz doğa olayları e, insanın canlıyı ve diğer bütün canlıları tabi e, olumsuz etkileyebilecek koşullara e, sahip olabiliyor. İşte bunlardan bir tanesi de aşırı sıcaklığın e, olması. E, şimdi vücudun e, işte biliyoruz yani ateş bakıyoruz 36 buçuk derece normaldi bildiğimiz bir vücut sıcaklığı var ve bu vücut sıcaklığını e, korumak için e, müthiş e, bizim e, müdahale etmediğimiz bir otomatik sinir sistemi dediğimiz, otonom sinir sistemi dediğimiz e, bir e, sistem var. E, yani birçok e, dinleyici zannedersem bu bilgiye sahiptir. Sempatik sistem diyoruz mesela, parasempatik sistem diyoruz. Özellikle bu sempatik sistem yani adrenalin, noradrenalin e, dediğimiz hormonlar, Sinir uçlarından salgılanan bu hormonlarla ve işte böbrek üstü bezinin de salgıladığı bu hormonlarla çalışan bir sinir sistemimiz var ve sürekli dışarıdan gelen etkilere bakarak bu vücut ısısını ayarlamaya çalışıyor. Fakat aşırı sıcak olduğu zaman bu mekanizma bir süre sonra bir deyim yerindeyse felç oluyor. Ve hani Sıcak çarpması dediğimiz e, sıcaklığın 40 derecenin üstüne çıktığı ve bununla birlikte e, özellikle beyin fonksiyonlarında bozulmanın da eşlik ettiği sıcak çarpması dediğimiz bir olay e, ortaya çıkıyor. Bu tabii işin e, bir başka boyutu yani e, o süreçte e, kalple ilgili bir sürü olay yaşanabiliyor. Yani, kalp krizi ne kadar... Giden ya da e, ortaya çıkan aritmi dediğimiz hani ritim bozuklukları, ölümcül ritim bozuklukları vardır. Kişiyi bir anda öldürebilen e, ritim bozuklukları. Bunlara sebebiyet vermek suretiyle bu böyle bir tabloda insanlar hayatını kaybedebilir. Ama böyle sıcak çarpması e, varmayan ama aşırı sıcakta e, bulunmaktan dolayı e, sorunların yaşanabileceği tabii durumlar var. Şimdi kalp hastalıkları dediğimiz zaman böyle birkaç büyük başlığımız var bizim. Ee, mesela bunlardan bir tanesi hipertansiyondur. Yüksek kan basıncı. Ee, ve bu hipertansiyon dediğimiz olay belki zaman kalırsa hani bununla ilgili hani ne demektir hipertansiyon e, o konuda birkaç şey de söyleyebiliriz daha sonra. Ee, yüksek kan basıncı e, insanlarda ee, özellikle atar damarların e, damar seti dediğimiz bir olayın e, hızlanması suretiyle bozulması, daralması, tıkanması ve bunun sonucunda işte kalp kızına kadar ya da e, inme dediğimiz felç geçirmelere kadar giden e, atar damar hastalığı e, kolaylaştıran çok önemli bir faktör. Bu nedenle hipertansiyon... E, çok bildiğimiz bir konu ve toplumda 40 yaş üstündeki insanlar arasında her dört beş kişinin birinde bulunan bir durum. Ve bu insanlar ilaç kullanıyorlar. Bir grup bu. Bir başka grup yine dinleyicilerimiz bilir işte kalp krizi geçirdi, stent takıldı ya da bypass ameliyatı oldu diye bildikleri hastalar vardır. Gene bu da e, demin söylediğim hipertansiyonun kolaylaştırdığı atar damar hastalığı sonucu ortaya çıkan koroner arter hastalığı diye de tıp dilinde bildiğimiz bir hastalık e, grubu. Yani kalbin e, kendi etini besleyen, kalp kasını besleyen atar damarların e, damar sertliği dediğimiz olayla daralması ve e, tıkanması suretiyle kalp kasını yeterince beslenememesi Nedeniyle ortaya çıkan bir hastalık ve bunun tedavisinde e, çeşitli ilaçlar kullanılıyor e, ve ayrıca stent dediğimiz e, bir cihazla damarlar açılabiliyor ya da bununla da açılamazsa bypass dediğimiz e, bacaktan alınan atar damar kalbin damarına daralmış damarına e, takviye bir damar olarak bağlanabilir ve bypass adını veriyoruz buna. ...bu şekilde tedavi gören insanlar var. Yani bir grup da koroner arter hastalığı. Bir başka grup kalp yetersizliği. Dünyada 6 milyonun üstünde kalp yetersizlikliği hasta insan olduğu biliniyor. Bu tabii çok çeşitli sebepleri var ama... ...bunun en önemli sebebi, başta gelen sebebi yine koroner arter hastalığı. Yani kalp birisi geçiren bir insan kalbinin kası zarar görüyor... Ve kalp kasının bir bölümü artık kasılamaz hale geliyor. Geriye kalan kasılan kısımları da e, yeterli e, bir performansla kasılamıyor. Ve böylece e, vücudun e, dokularına yeterince kanı fırlatamadığı e, bir durum ortaya çıkıyor. Bu kalp yetersizliği. Bunun bir başka çeşidi daha var. Kalp yeterli kasılıyor olduğu halde gene kalp yetersizliği olabiliyor. Burada da kalbin yeterince gevşeyememesi ve Akciğerlerden kendisine gelen kanı yeterince alamaması ve bu alamadığı kanın geride birikerek akciğerlerde işte su toplaması diye arasında da doktorların yaptığı açıklamalarda kurulan cümlelerle ifade edilen bir kalp yetersizliği türü de var. Ki o da oldukça yaygın yani neredeyse kalp yetersizlikte hastaların yarısı. Böylece bir kalp yetersizlikli hasta grubu var. Bir başka grupta e, ritim bozuklukları, e, çok çeşitli e, kalbin çok kendine özgü, çok gelişmiş bir elektrik sistemi var. Bu elektrik sistemi çeşitli nedenlerle, kimi doğumsal nedenlerle, kimi sonradan olma nedeni çoğu sonradan olan nedenlerle bu e, kalbin e, elektrik sisteminde bozukluk ortaya çıkabiliyor ve e, bu insanlar e, ritim bozukluğu dediğimiz... E, Olumsuzluklar yaşıyorlar, hastalık yaşıyorlar. Bu hastalıkların bir kısmı da bu ölümcü ritim bozukluğu olabiliyor ve bu nedenle hayatlarını kaybedebiliyorlar. İşte bu dört hastalık grubu saydım, hepsinde bu aşırı sıcaklarda olumsuz etkilenmeler meydana geliyor. Şimdi mesela hipertansiyonlu hastalar genellikle damar genişletici ilaçlar kullanıyorlar. Bir de e, idrar söktürücü ilaçlar kullanıyorlar. Tansiyonu düşürmek için tansiyon dediğimiz şey atar damarın içindeki atar bir boru sistemi, içindeki kan dediğimiz sıvının damar duvarını yaptığı basınç. Bunu düşürmek için ya o atar damar boru sistemini genişleteceksiniz, damar genişletici ilaç veriyoruz ya da içindeki kanın sıvısını azaltacaksınız, vücuttan su attıracaksınız ve bu şekilde basıncı düşüreceksiniz. Şimdi aşırı sıcak olduğu zaman vücut ısı kaybedebilmek için, terleyebilmek için damarları zaten genişletiyor. Bir de siz tansiyon ilacı kullanıyorsunuz. E, tansiyon ilacı da damar genişletici ya da işte terleme ile zaten su kaybediyorsunuz. Eğer idrar söktürücü varsa onunla su kaybetmiş oluyorsunuz. Ve böylece... E, Normal zamanda e, tansiyonu normal e, seviyede tutan bu tedavi bir anda tansiyonu aşırı derecede düşüren bir konuma girebiliyor. E, bu bir de sıvı e, hani, attıran, diüretik dediğimiz vücuttan sıvı, su atılmasını sağlayan ilaçlar, bir de özellikle potasyum dediğimiz e, vücut için çok önemli bir elektrolit olan maddenin birlikte su ile birlikte atılmasına neden olabiliyor ve hipopotasemi dediğimiz bir durum ortaya çıkıyor. Yani potasyum düşüklüğü durumu ortaya çıkıyor. Böyle bir durumda da e, ilaveten boğazlarda şöyle bir tehlike doğuyor. Tansiyonun aşırı düşmesinin yanında e, ritim bozukluğu, potasyum düşüklüğü ciddi e, ölümcü ritim bozukluğuna yol açabiliyor. E, bu şekilde bir etkilenme Söz konusu tansiyon düşüklüğü tabii mesela bir insan tansiyonacı kullanıyor sıcak bir havada bir yerde bankta oturuyor diyelim ki bu insan bir anda ayağa kalkıp yürümeye başladığı zaman tansiyonu zaten iyice düşmüş ayağa kalkınca daha da düşer ve bu kişi senkop dediğimiz böyle bir bayılma geçirebilir yere düşer yere düşerken kafasını çarpabilir bir kafa travması geçirebilir o nedenle Tabii ki böyle hipertansiyonlu insanların aşırı sıcakta bu şekilde kalmamaları ve mümkün mertebe kendilerini sıcaktan korumalarını öneriyoruz. Aşırı su kaybedecek şekilde sıcak havada efor sarf etmemeleri ve mümkün mertebe sıcak saatlerde aşırı sıcaklığın arttığı saatlerde dolaşmamalarını öneriyoruz. Mesela koronel arter hastalığı grubuna geldiğimizde, şimdi koroner arter hastalığı atar damar, hastalığı. Yani kalimin atar damarının hastalığı. Şimdi atar damar bir boru. Borunun iç tabakasını döşeyen iç daha atar damarın 3 tane tabakası var. İç tabakaya endotel diyoruz. Ortada kas tabakası var. Dışarıda bir koruyucu tabaka var. Bu endotel dediğimiz tabakada inanılmaz olaylar cereyan ediyor vücut. Yani yaşam için gerekli olan şeyler. Ama bunun yanı sıra bu Endotel dediğimiz tabakada e, anormal e, bir e, olaylar da cereyan edebiliyor. Biz buna endotel disfonksiyonu diyoruz. Ve bu endotel disfonksiyonu dediğimiz olay sonucunda e, endotel iç tabaka zarar görebiliyor, aniden yırtılabiliyor, orada bir... E, e, olumsuzluk nedeniyle ve kalp krizine yol açabiliyor. Bir başka şey gene sıcaklığın ortaya çıkardığı gene bu endotel tabakasında e, bir tür e, bu sitokin dediğimiz bir takım iltihabi olaylar sırasında ortaya çıkan bağışıklık sisteminin salgıladığı maddeler ortaya çıkabiliyor. Bu da endotelde bir iltihabi olaya neden olabiliyor. İşte endotelin yırtılması ve kalp krizine götürmesi gibi bir sonuç e, doğurabiliyor. Koroner arter hastalarında e, böyle bir olumsuzluğu var ısının. Bir de ısı stres demek aslında. Yani e, aşırı sıcakta insan stres duyar. Stres dediğimiz zaman da adrenalin salgısı demektir bunun karşılığı. Adrenalin böyle bir aşırı sıcak ortamda aşırı adrenalin salgılandığı zaman bu koroner arter hastalarında Ritim bozukluğu kalbin elektrik sisteminin daha kolay olumsuzluk yaratmasına e, eğilimine sahiptir ve bir ritim bozukluğu ve ani ölüm mesela ritim bozukluğuna bağlı ani ölüm koroner arter hastalığında oluşabilir bu şekilde bir e, durum söz konusu olabilir gene e, kalp yetersizliğinde e, sıcakla mücadele etmek için kalbin daha fazla aşırı çalışması ee, söz konusu olur ve kalbin yükü artar ve sıcak havalarda kalp yetersizliği olan insanlarda kalp yetersizliğinin derecesi artabilir ve kişi e, ilaçlar kullandığı halde e, o kalp yetersizliğinin e, semptomları yani nefes darlığı e, düz yatınca yeterince nefes e, alamama ve hemen oturmak zorunda kalma en ağır formu daha hafif olanı işte otururken bir şey yok fakat yürüdüğü zaman birkaç yüz metre yürüdüğünde hemen nefes nefese kalma şeklinde kalp yetersiliğinin yaşam kalitesini giderek daha fazla düşürücü bir boyuta ulaşması gibi aşırı sıcakların etkisi olabiliyor. İşte bir de ritim bozukluğu olan grupta da böyle bir ritim bozukluğu hastası söz konusuysa bu insanlar da bu ritim bozukluğu atakları e, aşırı hızlı çalışma taşikardi nöbetleri diyoruz bunlara. Bu tür nöbetlerin daha çok provoke olup e, adrenalin gene salgılaması sonucu e, bunlar içerisinde ölümcül ritim bozukluğu olanlar olduğu takdirde hayati tehlikede doğacak şekilde ritim bozukluğu hastalarında da aşırı sıcaklığın olumsuz etkisi var diyebiliriz. Yani bu şekilde bir çerçeve çizmiş oldum. Evet hocam çok teşekkür ederiz sıcaklarda ne yapılmalı biraz konuştuk aslında yine bir küçük müzik arası verelim ve yavaş yavaş hipertansiyona geçelim hipertansiyon tamam. konusu çok iyi bilen bilindiği düşünülen yanlışlardan biri aslında diye düşünüyorum evet, evet, doğru. ona biraz daha zaman ayırabilelim diye müzik aramızda verip hipertansiyona geçmek istiyorum tamam. ve ee, yine Gönül Malat'ın seçtiği bir şarkı, ikinci şarkımız da Samurtay. Evet, önce sağlık devam ediyor. Konuğumuz Profesör Dr. Taner Gören. Ee, ve de çok önemli bir konuya geldik, hipertansiyon. Ee, hipertansiyon çok iyi bilindiği düşünülen hastalıklardan biri. Aslında e, tanı tedavi uyumuna baktığımızda çok da iyi bilinmediğini çok da iyi idare edilemeyen bir konu olduğunu görüyoruz e, Taner hocam e, en kolay soruyla başlayayım ama pek kolay bir cevabı olmayacak sanıyorum hipertansiyon tanısı nasıl konulmalı? E, koruyucu hekimlikten bahsediyoruz acaba koruyucu hekimlikte de e, belli periyotlarla kardiyoloji muayenesine belli yaşlarda gereksinim var mı? E, böyle bir soru sormak istiyorum size tamam teşekkür ederim Şimdi e, yani e, hipertansiyon tanısı nasıl konur sorusuna şöyle bir <gülüyor> cevap vermeyi hastalarıma da e, söylediğim bir şey bu e, uygun olur diye düşünerek söyleyeceğim. Ben 48 yıllık hekim mezun olalı, 48 yıl oldu ve 1988'den beri de kalp hastalıklarıyla uğraşıyorum. Önce dahiliye ithası yaptım. Dahiliye ithasının üzerine bir de kardiyoloji ithası yapıp, yani hem dahiliyeciyim hem kalp hastalıkları uzmanıyım. Aslında tabii dahiliyeci ve kalp hastalıkları uzmanlığı birbiriyle çok iç içe olan bir şey. Bu aslında önce dahiliyeci olup sonra kalp hastalıkların uzmanı olunuyordu eskiden. Doğrusu da buydu bence. Şimdi direkt kardiyoloji ihtisası yapılıyor ve e, bence e, uzman arkadaşlar e, birçok yönden eksik olarak e, hayata atılıyorlar. Yani bu alana atılıyorlar. E, şöyle bunca yıllık hekimim, kardiyolojiyle uğraşıyorum. Benim en zor teşhisini koyduğum şey, teşhisinde ya da en zorlandığım şey hipertansiyon teşhisini koymak. Hipertansiyonun teşhisini koymakta çok zorlanıyorum ben. Ee, hastalarıma da aynen bu şekilde anlatıyorum ve onlara devamı da diyorum ki ama e, hastı, insanlar, hekimler başka birçok hekim arkadaş ve insanlar çok kolaylıkla hipertansiyon teşhis koyuyorlar. Yani e, işte bir şikayet oluyor, başı ağrıyor. E, işte o basit Bilekten ölçen ya da işte koldan ölçen cihazla e, tansiyonuna bakıyor, yüksek buluyor ve tansiyon yüksekliği var diyor. Aslında tansiyon bu şekilde teşhisi konulabilen bir şey olsaydı keşke ama ne yazık ki öyle değil. Ve de tansiyon yüksekliğini teşhisini yanlış koyduğunuz zaman da bir sürü başka şeyi devreye sokmuş oluyorsunuz. Gereksiz ilaç kullanımı, o ilaçların getireceği yan etkiler, gereksiz harcamalar, gereksiz tepkikler falan. O nedenle hipertansiyonu böyle çok basitçe anlatmaya çalışıyorum hastalarıma da. Burada da bunu yapmaya çalışayım. Şimdi aslında insanlar hipertansiyon deyince böyle öcü görmüş gibi ya da çok böyle bir korku ile ilgili bir şey söylenmiş gibi... böyle bir irkiliyorlar... ama ki hipertansiyon... ya da tansiyon dediğimiz zaman... tam tersi bir olayı... Daha tam tersi bir algının... olması lazım insanlar... tansiyon bizi yaşatan olay... kan dolaşımı dediğimiz... bir atar damar sistemimiz var... bir boru sistemi... kalbin sol karıncığından çıkan... aort dediğimiz atar damar... ve onun dallarını... hayal etmek lazım... Ee, mesela elimizde e, bileğimizde nabzımızı herkes tutabilir ve zaman zaman nabzlarını tutsunlar bence insanlar onun nasıl attığını görürler bu nabzın bu şekilde attığının e, bilincine insanlık 1682 yılında şey 1628 yılında William Harvey e, İngiliz William Harvey'in yazdığı bir kitapla ancak tam olarak anlayabilmişler. O zamana kadar Galen'in e, işte milattan sonra 160'larda e, veya 190'larda yanlış söylemeyeyim e, yazdığı kitaplarla hayvanlar üzerinde yaptığı den deneylerle böyle bir dolaşım sistemi bir atardamarlardan bahseden bilgilere sahipken e, bunların hepsi yanlış bilgiler olduğu e, Harvey'in e, çalışmasından sonra anlaşıldı ee, ancak 1628'de yayınladığı kitapla biz anlayabilmişiz ama şimdi çok kolayca o kadar çok bilgimiz var ki birikmiş olan e, bu atar damarı çok kolayla hissedebiliriz bu bir boru sistemi bu boru sistemi içerisinde bir kan var kan dediğimiz bir sıvı var ve bu dediğim gibi baştan aort dediğimiz büyük bir atar damarın ee, ve onun devamındaki o dalları, bütün organlara giden, beyne giden mesela şah damarı var. Kalbin kendisini besleyen ilk atardamar e, aorttan çıkan, kalbin kendisini besleyen atardamardır. Koroner arter diyoruz ona. Kalp kasını besliyor bu. Ve bunun gibi bütün bacaklarımıza, kollarımıza, karaciğerimize, her tarafımıza bu aort dediğimiz ana arterden dallar çıkar ve böyle dallı budaklı Aort denilen böyle işte başı kıvrımlı bastona benzeyen bir yapısı var. Böyle bir boruyu hayal edelim. Bu borunun içerisinde vücudun toplamında 5 litre kan var. Bunun yaklaşık 700 e, santimetre küpü bu aort dediğimiz o da, aorte dallarının içerisinde %13'ü orada bulunuyor. Bu sıvının duvara yaptığı basınç ve bu eşittir hayat demek. Bu basınçla biz yaşıyoruz. Ve öyle bir ince mekanizma var ki bu otonom sinir sistemi işte demin söylemiştim. O ayarlıyor bunu. Bizim vücudumuzun ihtiyacı olduğunda yükseltiyor. İhtiyaç ortadan kalkınca düşürüyor. Mesela hastalar bazen benim tansiyonum oynuyor diye geliyorlar. Ben içimden gülüyorum. Yani tansiyon oynar zaten yani vücudun ihtiyacı olduğu için. İner çıkar. Mesela küçük tansiyon, büyük tansiyon dediğimiz şeylerin ne olduğu konusunda insanlar tabii hiç bilmiyorlar. Ee, çok basitçe elimizi gene nabzımıza tuttuğumuzda, nabız elimize vurduğu anda, o atar damarı içinde kanın kalbin kanı fırlattığı andır o, o anda tabii basınç yükseliyor. Bu büyük tansiyon oluyor. Bir sonraki atıma kadar gene elimizi tutmaya devam edersek orada damarı hissederiz ve bir sonraki atıma kadar olan bir dönem var. Orada da bir basınç var. O da küçük tansiyon oluyor. Ve bu basınç sürekli ihtiyaca göre inen, çıkan, böyle sürekli hareketli bir yapıya sahip bu basınç. Ve biz bu basınçta yaşıyoruz. Mesela bir efor testi yapıyoruz hastaya. Tansiyonu 120-80. Eforun sonunda koşuyor, koşuyor, yoruluyor. Nabzı hızlanıyor. Mesela baştan 80 ken 180'e çıkıyor nabzı. O sırada tansiyona bakıyoruz. 120-80 ya da işte 12-8 olan tansiyon. Bir bakıyoruz eforun sonunda 20 oluyor. Yani 200 ya da milimetre olarak. Şimdi bu hipertansiyon değil. O nedenle şimdi hipertansiyon kılavuzu çok uzatmayayım. Hipertansiyon kılavuzu her birkaç yılda bir yenileniyor bilgilere göre, biriken bilgilere göre. Şöyle yapıyoruz. Hastalara bir liste veriyoruz. Diyoruz ki tansiyona sabah akşam bir hafta süreyle bakacaksın. Nasıl bakacaksın? İşte oturarak bakacaksın. Ayağını yere düz basacaksın. Kolunu havada tutmayacaksın. O sırada konuşmayacaksın. Yorgun olmayacaksın. E, i̇drara sıkışık olmayacaksın. Büyük abdest sıkışık olmayacaksın. Yani vücudun kısaca... Yüksek tansiyona ihtiyacının olmadığı bir anı tespit edeceksin ve o anda tansiyon bakacaksın. O anda bizim vücudumuzun tansiyona ihtiyacı yok. Bunu, bundan neredeyse emin olacağız. Ve bunu sabah ve akşam aynı şekilde bunu yapacağız. Ve ne zamana kadar? Bir hafta. Usulüne göre yaptığımız zaman ilk günkü ölçüm, hani ilk heyecan dediğimiz nedenle yüksek çıkabilir diye onu ekarte ediyoruz kalan 6 günü ki 12 tane büyük tansiyon 12 tane küçük tansiyon elde etmiş oluyoruz bunun ortalamasını alıyoruz ve bizim sınırımız 135-85 biz milimetre üzerinden konuşmayı hekimler daha çok tercih ediyoruz yani 13.5-8.5 halkın bildiği söylemler söylersek bu bizim sınırımız eğer böyle bir Değer çıkıyorsa 135 85'in üstünde çıkıyorsa diyoruz ki sizin tansiyonunuz gereksiz yere yüksek seyrediyor. yani sizde hipertansiyon var. Eğer mesela 135 85 135'ten 159'a kadar 160'a kadarsa o, o o o o değer ortalama o sınırlar içerisinde çıkmışsa küçük içinde 85 99 ya da 100 diyelim bu evre bir tansiyon eğer bu ortalama 160, 100 ve yukarısında çıkıyorsa da evre 2 tansiyon diyoruz ki bu daha tehlikeli olan türden bir tansiyon. Tansiyonun teşhisini koymak için böyle bir haftalık tansiyon ölçümü yapıp sabah akşam ortalamasını alıyoruz. Ancak bu şekilde koyuyoruz ama tansiyonun ölçüldüğü an tekrar söylüyorum çok çok önemli. O listeyi ben hastalarıma basılı olarak eline veriyorum resim de var üzerinde ve bu şekilde tansiyon bakıyoruz. Bir başka yöntem daha var. Onu ben çok kullanmıyorum ama geri geldiğinde kullanıyoruz. O da 24 saatlik tansiyon ölçümü. Holter deniyor. Aslında 24 saatlik yani ayaktan kan basıncı takibi esas adı. Bununla da tabii ne oluyor? Bir alet var. Elektronik olarak tansiyon ölçüyor. Vücuda takılıyor. Bu bir makinesi var. Kendisi şişiriyor, indiriyor, şişiriyor, indiriyor. Saatte 3 ya da 4 ölçüme ayarlanıyor. Ve 24 saat boyunca bu vücutta kalıyor ve ortalama işte 70-80-90 küsüre kadar ölçüm yapıyor. Bu ölçümlerin de gene ortalamasını alıyoruz. Nasıl? Tüm günün ortalamasına baktığımız zaman bu tüm gün içerisinde tansiyon iniyor, çıkıyor, ihtiyaca göre ama ortalamaya vurduğumuz zaman tüm günün ortalaması için 130-80 yani 138. Bunun üstünde ise hipertansiyon var diye kanaat getiriyoruz Sadece gündüz saatlerinde uyanık kalınan saatleri ortalamasını, bu alet bunları hepsini ölçüyor, kendisi döküm veriyor. Uyanık kalınan saatlerdeki sınırımız gene o demin bir haftalık ölçümdeki gibi, yani 135-85. Bir de uykuda da eğer tansiyon yüksek oluyorsa o da ayrı bir önem taşıyabiliyor. Onun için de cut-off değerimiz 120-70 yani 12-7. Yani bunlara bakıyoruz. Böylece bizim tansiyon teşhisi koymak için iki tane yaygın kullandığımız ama daha çok birincisini kullanıyoruz. Bu şekilde e, tansiyon takibi yaparak tansiyon teşhisi koyabiliyoruz ancak. Eskiden doktor muayenesinde tansiyon ölçülüyordu. Yüksek bulunursa ertesi gün bir daha çağrılıyordu. Gene aynı saatte bir daha bakılıyordu. Gene yüksekse bir sonraki gün tekrar çağrılıyordu. Üç tane ölçüm peş peşe yüksek çıkarsa hipertansiyon tanısı konuyordu. Ben ta ilk zamanlardan beri bu yöntem bana hiç e, uygun gelmemişti. Ve daha sonraki yıllarda bunun da böyle hani güvenilir olmadığı anlaşıldı. E, çünkü beyaz önlük tansiyon dediğimiz bir durum da var. Yani doktor muayenehanesinde insanlar heyecandan tansiyonu yüksek çıkabiliyor Buna beyaz önlük ya da beyaz gömlek tansiyon diyoruz. Onun için şimdilerde kılavuzlarda önerilen tansiyon bakma ve teşhis koyma yöntemi bu şekilde. Ee, tabii ki teşhisi koyduktan sonra ikinci adımda da tansiyon niçin yükseliyor? Bunun hastaların yüzde da belli değildir. Buna esansiyel ya da primer sebebi belli olmayan hipertansiyon diyoruz ki çoğu böyledir. Ama özellikle genç bir insanda, yani 40 yaşın altında, 35 yaşın altında bir insanda tansiyon yüksek bulunuyorsa, bu insanda tansiyonun bazı bilinen sebepleri var. Bunların başında en önemli şey böbrek hastalıkları geliyor. Böbreği bozuk olan insanlarda, böbrek yetersizliği olan insanlarda, nefrit geçirmiş olan insanlarda tansiyon yüksek olabilir, buna bakmak lazım. Ee, ya da böbrek damarı... Atar damarı daralmış olabiliyor, genç insanlarda özel bir hastalık var, o, o, o nedenle yüksek olabiliyor. Yani demek istediğim, özellikle bazı bir grup insanda yani genç insanlarda ikinci adım tansiyonun acaba sebebi var mı diye onu araştırıyoruz. Bir de tansiyon, hani insanlar zannediyorlar ki tansiyon, işte yükselince bir anda damar yırtılacak, damar patlayacak, felç olacak. Ya da işte kalp damarı patlayacak, kalp pize olacak. Tabii ki öyle bir şey değil, hipertansiyonun önemini de ben anlatmaya çalışıyorum insanlara. Şimdi baştan söyledik, bizim bir boru sistemimiz var, atar damar, organlara kan taşıyan. Bu boru sistemi biz hayata gözlerimizi açtığımız andan itibaren yaşlanmaya başlıyor. Buna arterioskleroz diyoruz, hipertansiyon bunu hızlandıran bir önemli faktör. Bu yüzden önemlidir. Yani sonunda hipertansiyon insanlarda atar damarları bozarak işte inme yapabiliyor. Zaman içinde yapıyor böyle bir anda yırtarak falan değil zaman içinde damar setini hızlandırarak yapıyor. Kalbin damarını hızlandırırsa kalp krizi oluyor. Bazen bacak damarlarını bozabiliyor. Yani sonuç olarak bunları söyleyebilirim. Tabii daha çok söylenecek şey var ama bayağı vakitte daraldığı için ben burada bir durayım istersen. Evet Taner Hocam çok teşekkür ederiz. Bilmiyorum biz karışık sizden... mı oldu? Biraz hayır, hayır, şey? hayır hayır hayır ee, hayır. Biz sizden e, her programda hipertansiyonu öğreniyoruz tekrar. Ee, çok önemli. Ee, hekim arkadaşlarımız da dinliyor. Mesajlar geliyor. Ee, tıp fakültesine ders dinliyor gibi izliyorlar. Çok yararlı oluyor bizler için hocam. Çok teşekkür ederiz. Ee, ve e, e, bunları da dinlemeye devam edeceğiz evet e, süremizin sonuna geldik hı hı. bugün Taner hocamızdan çok şey öğrendik e, Kitabını, öğre e, kitabının yolculuğunu dinledik e, ikinci baskıyı görmüş demek ki gerçek so sağlık sorunlarıyla kamu da ilgileniyor onu anlamış olduk e, i̇kincisi sıcaklarda ne yapılabiliri çok detaylı öğrendik. Kimler ne önlem al almalı ve hipertansiyon konusunu öğrendik. Çok teşekkürler Taner Hoca. Rica ederim. Gerçekten hani bir katkıda bulunabilmek, insanların yani kafasındaki <gülüyor> bilgilere katkı sunmak benim için çok önemli. Öğrencilere de aynı duyguyla bildiklerimi anlatıyordum. Yaralı olduğunu umuyorum çok teşekkür ederiz. Ben Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim beni dinledikleri için. Dinleyicilere saygılarımı sevgilerime. Çok teşekkürler. Çok merse ee, Ve yine Gönül Malat'ın seçtiği şarkıyla devam ediyoruz. Ee, daha doğrusu programı bitiriyoruz. Tanrı Hoca oldu mu? Devam etmek istiyorum ben programa. <gülüyor> ee, güzel hafta sonları. Ee, bir sonraki haftaya haft görüşmek hafta üzere. Ederim.